Acik Kainat Bugün 22 Temmuz Perşembe Yıl 2010 Ay 7 Gün 203 Hızır 78 1431 Hicri Şaban 10 1426 Rumi Temmuz 9 Güneşin Esed Yani Aslan Burcu'na girmesi Fırtına Güneş Arslan Burcu'nda Bugün Temmuz'un 22'sinde Güneş Aslan Burcu'na girmiş Ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır Bu ay 31 gündür 21 Ağustos'a kadar sürer. Aslan Burcu'nda doğanlar 22 Temmuz 21 Ağustos Aslan burçların beşinci işarettir. Bazen bunun taşlı burç olduğu bu burçta doğanların kendi kurdukları sarayların kralları haline geldikleri söylenir. Kral olmasalar bile olduklarına inanırlar. Met edilmeyi severler, sadık cömert ileri görüşlü ölecek dereceye kadar çalışkan kişilerdir ve sevdikleri için Canlarını feda etmeye hazırdırlar Kim beslemezler ve adilliklerinin çirkinliklerinin önünde Adilliklerin çirkinliklerinin önünde asla eğilmezler Aslanlar gibi gerçekten onlar da krallara benzer Başarılı olacakları meslekler Askerlik, doktorluk, kimyacı, demir-çelik alanları Devamı 27 Temmuz Salı Yemek listesi gün 203 Orman kebabı, patlıcan kızartması, salata, karpuz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 Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete açıldı. Ama Madra, Abi Haligua ve ben Gürkan. Vahis'la, Vahisla birlikteyiz. birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet, yaz. Yazın gelmiş oldu. Beni de ne kadar etkilediği de görülüyor artık. İsimleri de unutmaya başladım. Hava değişimi sürekli sıcak soğuk arası gidip geliyoruz. Yağıyor yağmıyor falan. Dengeyi sarsıyor hafif. Aslan Burcu'nda... Böyle bir doğan, şey olmuyor. Bu, böyle bir şey olmuyor evet. Aslan Burcu'na girdik. Devamını 27 Temmuz Salı ve 28 Temmuz Çarşamba günleri okuyacağız. Fakat ben bir şey keşfettim. Yaz aslında ikinci ayına girerken herkes Aslan Burcu'nda. Tek Burcu var aslında. Öyle mi? E tabii çünkü... Herkes sadık cömert ileri görüşlü ölecek dereceye kadar çalışkan Sevdikleri için canlarını feda etmeye hazır Kim beslemeyen adiliklerin ve çirkinliklerin önünde asla eğilmeyen Aslanlar gibi olan ve gerçekten krallara benzeyen Herkes böyle değil mi dünyadaki? Üç aşağı beş yukarı herkes demeyelim ama işte 7 milyar desek dünya nüfusuna işte 6 altı 6,5 Evet Anlaşabiliriz. <gülüyor> Ufak bir bölümde diğer burçlara dağıtılabilir diyorsun. Yani üç aşağı beş yukarı. Özellikle askerlik mesleği kısmı benim kafamı karıştırdı yani. Bütün bu e, durumla durum olarak da hani e, kendi başına buyrukluk çizilmiş yanına da askerlik. İlginç olabilir tabi emir komutalı bir işte başına evet. buyrukluk neyse. Evet, orada ufak bir biz eğleniyoruz Her burç geçişinde <gülüyor> demir çelik alanlarında çalışıyor özellikle şeyler. Aslan burcunda olanlar. Evet, çok önemli bir haberle girelim. Kainatın muhtemelen en önemli haberi bugün için bu Güneş'ten daha büyük bir yıldız bulunmuş. Şimdiye kadar keşfedilen en büyük yıldız yeryüzünde Güneş'ten 320 kat büyükmüş. Bu nasıl oluyor da bu kadar fark etmiyorlar? İngiliz gökbilimciler, Britanya'dan gökbilimciler R13 pardon R136A1 Güneş'ten 265 kez daha ağır, 7 kat daha sıcak ve 10 misli daha fazla ışık veriyormuş. Tarantula Gök Adası'nda bulunmuş uzak ama. 165 165.000 ışık yılı uzakta. Zaten bir isim bile verilmediğine göre Yani aramızdan biri bir kişilik olarak saymamıza gerek yok. Boyu ne olursa olsun bize ne canım? Durum o galiba. Ama çok büyük. Şili'nin Atakama çölündeki teleskoptan keşfedilmiş. Şimdiye kadarki en yoğun, kitlesel yoğunluğu en yüksek olan yıldızmış. Fakat hızlı yaşa genç çöl vaziyeti vermiş. Bunlar da çok yüksek. Enerji saçan bunların ömürleri de kısa oluyormuş. Üstün yani olağanüstü miktarda enerji saçtıkları için <gülüyor> ömürleri de öyle kısa oluyormuş yani. Evet bunun dışında yere, göklerden yerlere inelim. Horasan'da sel felaketi var. 6 kişi ölmüş. Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Saçlık Köyü'nde 6 kişi. Dere taşmış, yedi kişi akıntıya kapılarak kaybolmuş. Bunlar da gayet kurtarılmış, daha sonra bulunmuş, altı kişi ise maalesef öldü. Sade kayıp başka kimsenin olmadığını açıklamış Orasan Kaymakamı. Vali Sel bölgesinde incelemeler yapmaya gitmiş, çadır kurulması için de talimat vermiş vali Demek ki daha da büyük problemler çıkabileceği düşünülüyor. Yol ağzında bir köy diye açıklamış Erzurum valisi Sabahattin Öztürk. Dere yatağının yakında bulunan köyden altı vatandaşımızı sele kaptırdık demiş. Bu tip aşırı iklim olayları işte sürekli ve sürekli yaşanmaya devam ediyor. Biz de haberini vermeye devam ediyoruz ama... E İşin iyiye doğru değil kötüye doğru gideceğine dair de pek çok sayıda bilim evet. insanının pek çok sayıda raporundan bahsetmek mümkün maalesef. Evet işin doğrusu sonlarına doğru <gülüyor> hızla yaklaşmakta olduğumuza dair de yazılar analizler birbiri ardından geliyor. Çin'in en büyük tarihinde gördüğü en büyük petrol faciası gerçekleşmiş ve Dalyan diye bir bölgedeki... Çin'in en büyük petrol şeyinde çıkmış. 430 kilometre karelik bir alana yayılmış. O boyutta bir şeyden bahsediyoruz ki e, uzay fotoğraflarında e, bütün bölgenin okyanusunun rengarenk alacalı petrol rengi olduğunu görebilmek mümkün fotoğraflarda. Bu ama şeydeki, e, körfezdeki. Körfez ama Çin körfezi benim dediğim. Öyle mi? Çin körfezi böyle, halbuki bana oldukça... Seninki siyah beyaz. <gülüyor> küçük gözükmüştü. Ha hayır. küçük. O, yani, o konuda bir şey diyemeyeceğim. <gülüyor> 430 km kare nedir ki diyorum ama tabii müthiş bir, hemen tabii şey de gelmiş durumda. Dispersal dedikleri işte dağıtıcı kimyasal maddeler kullanıyorlar. Ve... Yine yastıklar denize atılmış durumda emmesi için vesaire ama e, aslında bunların ne kadar işlevli olduğuna dair artık bir miktar tecrübe sahibiyiz demek yanlış olmaz galiba. Ya 15 saat yangın sürmüş bir kere zaten hı hı. ve iki katına çıkmış birden yani birkaç gün içinde haberi önce aldık. Dün ilk defa Açık Yeşil programında sözün etme fırsatı bulmuştuk. Bu... ...430 km kareye hemen iki katına hı hı. çıkmış. Aynı zamanda da Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin... ...bütün deniz hayvanlarına ve su kalitesine... ...deniz kuşlarına büyük bir tehlike olduğunu söylemişler. Ama yapılacak da fazla bir şey yok herhalde. Bunları biliyoruz böyle. Şu anda rüzgar ve dalgalar gittikçe daha fazla yayılmasına petrolün yol açıyormuş. 800'den fazla balıkçı teknesi de desteklemek üzere 40 tane bölgede bu iş için bulunan tekneyi işe koşulmuş durumdaymış. En az bir itfaiyeci şu ana kadar ölmüş. 25 yaşındaki Zanglihan boğularak ölmüş suya düştüğü için. Ve e, Ağustos sonuna kadar balıkçılık yasaklanmış ki çok e, yoksul. Bölgeleri de etkili, derinlemesine etkileyebilir. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde, Louisiana'da filan gördüğümüz gibi ama onlardan daha yoksul olmaları çok kuvvetle muhtemel. Yani denizcilik e, güvenliği bürosunun ya da biriminin e, söylediği şey şu. E, aslında yine bildiğimiz şey. Çok ciddi bir tehdit içeriyor denizdeki hayvanlar ve suyun kalitesi ve deniz kuşları açısından bu olan biten demişler. Evet tabii şimdi burada hemen al alıştığımız aşina olduğumuz teraneler var bakteriler petrol yiyen bakteriler ve bütün o işte yastıklar şamandıralar filan gemilerde süzmeye geliyorlar diyor. fakat bunun ne kadar işlediğini görüyoruz zaten yani Meksika körfezinden ve Nijerya'daki filan felaketlerden hiç kimse bahsetmiyor bile bizim bile haberimiz yoktu bütün dünyayı böyle balçık gibi petrol e, suları ve nehirleri <gülüyor> sulak alanları <gülüyor> kapsamakta. Bu arada bahsettiğimiz e, bu petrol sızıntısı şeydekine göre Meksiko'dakine göre de e, Bakılmış ne kadar boyutta falan filan diye gerçekten e, binde beşi kadar boyutlarda bir e, şeyden bahsediyoruz. Şu ana kadar dökülen petrolden. Devede kulak yani. Tam De anlamıyla devede kulak. Ama deveyi öldürmeye yetiyor. Yetiyor evet. Şimdi e, eğer hesaplara girecek olursak ben küçük bir şey çıkarttım. Çörkümü aldım yanıma. Hı hı. Ve hesapladım. E, Yetmiş beş bin... mil karelik bir alanı kapsamış durumda. Dağrı iki gün önceki e, raporundan aldığım bir e, hatta dört <gülüyor> gün önce, <gülüyor> 18 Temmuz günkü Dispatch diyor işte ona gönderdiği Hı -hı. haber raporlarında 75 bin mil karelik bir alanı Körfez'in Petrole bulanmış durumda. Yani gördüklerine kendisi inan, inanmayıp anlatacak kelime veya görüntü fotoğrafta yok demişti. Şimdi ben baktım 75 bin mil kare nedir? Eğer deniz milinden bahsediyorsak 260 bin kilometre kare bir şey yapıyor. Eğer normal diğer kara kullanılıyorsa 195 bin ile 200 bin kilometre kare arasında bir şey... Şimdi ben bu, o zaman tabii bir şey ifade etmiyor bu. Kıyaslamaya kalktım. Karadeniz ne kadarmış, biliyor musun? Bizim Karadeniz dalgalanırdı dalgalanırda Karadeniz hı hı. 436 bin. Yani petrolün yayıldığı alan Karadenizin yarısı kadar, Yani Marmara Denizinin de 20 katı. Hı hı. bir alana petrol yayılmıştır Karadeniz değil? bölgesinin e, yarısı kadar alanın tamamıyla petrole batmış olduğu haber var ve yeni gelen son haberler de şöyle yani <gülüyor> kendimi e, kötü hissediyorum içimi bulandıran tarzda haberler son bir araştırma var yani rapor var darca mahalleden değil başka bir yerden gördüm Bütün deniz hayvanları, balıklar filan açık denizden kaçıyorlarmış karaya doğru. Çünkü orada oksijensiz kalmış durumda tamamen bu. Plum denilen böyle sütunlar filan yükseliyor işte ölü bölgeler. Ama karada da onlara hayat yok. Karada ölüm yokun tam tersi karada hayat olmadığı için... İkisinin arasında feci şekilde sıkışmış vaziyetteler. İşte pelikanların nasıl kanatlarını açınca kavrularak kurutmak için açtığı kanatlarının kavrulması sonucu öldüklerini de anlatmıştım. Yani Meksika körfezi bir buçuk milyon kilometre kare civarında bir şey. Bunun yani iki bin kilometre karesi. Altıda bir filan tamamen mahvolmuş durumda. Petrole batmış durumda. Yani kıyaslamaları da bu şekilde e, yapabilmek mümkün. Tabii fırtına çıkmış bir de. Bekleniyordu zaten. Bolsa Faham haberine göre petrol çalış e, temizleme çalışmalarını tehdit etmeye başlamış. 10 ila 15 günlük bir gecikme olabilir demiş bizim. Tonton Amiralimiz Stade Allen konuşuyor. Onun zaten <gülüyor> kaza sonrası çalışmaları izleyen. yetkilimiz o e, arızalı petrol kuyusunu tamamen kapatma çalışmalarını aksatmasından derin kaygı duyuluyor diyor Voice of Amerika aksayabilir demiş kuyudan akan petrolü durduran kapağı yerinde tutup tutmama konusundaki kararında henüz verilmediği ne zaman verilecekmiş bilmiyoruz kapağı çıkaralım mı çıkarmayalım mı diyorlar Çünkü daha derinliklerde yeni sızıntılara yol açma kaygısı da başlamış. Denizin çatlattılar dibini. Önce deldiler şimdi de çatlatmakla meşguller. Petrol püskürten kuyuya geçen hafta takılan kapak her gün denize 60 bin varil petrol akışını durdurmuştu deniyor. Buna inanmak da e, ne kadar mümkün bilmiyorum. Mesela Grist var çevreci bir veteriner sitesi. sitesi. Şeyi yakalamış. Denizaltı'nın 1500 metre derinlikten gönderdiği e, filmlerde fotomontaj yaptığını. BP'nin British Petroleum'u. Onu da beceremediniz demiş. Petrol çıkartmayı... Gerçekten böyle bir fotomontaj varsa varmış. bu ayrıca kamuoyunu yanıltmak, yalan falan filan gibi başka kurumsal sıkıntılar da yaratabilir. Ama, ama gerçi benimlim. bu da devenin yanında kulak kalıyor. <gülüyor> ya, yakaladık sizi diyorlar. Ve pek becerememişsiniz. İnsan daha iyi bir çalışma yapardı diyor ama vakitleri kalmadı herhalde uğraşamıyorlar. Yani 60 bin varil akıyor diyorlar ama hiç kimse bilmiyor. 100 binin üzerinde de olabilir. Ve başka kuyulardan da şimdi petrol çıkmaya başladığına dair günün en önemli haberini sana sunabilirim. El Cezire'den. Yani başka şirketlere ait petrol kuyularından da. Akıyor olabilir. Contalarda mı sorun var? Niye böyle oluyor peki? Yani birdenbire bir petrol Dü sızıntısı haberleri zinciri. çıkarttılar da ondan. Gidi John... gidi basınç değişikliği gibi bir şey mi bu? Bilmiyorum ne bu yani? neden olduğunu yani. Hani bazen şey olur ya bir trafik kazası olur büyük ve ondan sonra önümüzdeki iki hafta gazetelerde sürekli trafik kazası haberleri daha çok yer alır ve sanki bir trafik kazası fırtınası ortasında kalmış gibi olur. Öyle bir şey mi yoksa... Bağıntılı ve gerçekten artan petrol sızıntısı durumu mu var? Asla anlayamıyoruz. Çünkü mesela Tonton amcamız, Amiral amcamız, Erlan'ın konuşmaları şahane yani. Yani mesela belirsiz anomaliler var diyor kuyunun yanında. Çok uzakta Hı -hı. da değil. Kime ait, be, belirsiz anormal durumlar var diyor. Fakat kuyunun... kurtarılmasına kapatılmasına filan e, engel olacak bir durumda yok demiş 5 tane kırılan kuyunun kopan boruların filan etrafında 5 tane daha sızma var ama onlar çok küçük damla demiş mesela Tonton amcam çok hoş konuşuyor yani böyle arabanızda şey karter delindiği zaman akan bir şey gibi değil diye de harika bir benzetme yapmış bence Yani kötü durumda değil demiş aslında. İyi. Yani önemli olan biz maçımızdan da bu kötü değilse. Tamam. İyidir evet. Evet böyle fakat sessiz bir yazdan bahsediyorlar. Joseph Ingoldsby'nin yazısı var Common Dreams.org'dan. Başka bir internet sitesinden çok yakından takip etmeye çalıştığımız. O da e, Meksika Körfezi'nde oturanların şeyleri anlatıyorlarmış işte. Balıklar, Bu, vatoz gibi balıklar, köpek balıkları, yunuslar, deniz kaplumbağaları, deliler gibi. Alabama ve Florida kıyılarına doğru kaçıyorlarmış ve işte orada Duke Üniversitesi'nden mesela deniz biyologları hayvanların su kimyasındaki değişikliği hissettiklerini ve kaçmaya ölü bölgeleri tamamen kontamine olmuş ölü bölgelerden kaçmaya Oksijen bakımından daha zengin kısıl yerlere gitmeye orada da sıkışacaklar ve büyük bir kitle halinde ölümlere de tanık olabiliriz diye birçok yerden uyarı geliyor. Yani bu yazın dünyanın gidişatı konusunda en büyük korku filmi bu olacağı benziyor eğer bu son yazımız olmaz inşallah sessiz yaz. seyredeceğiz. Ölüler ve ölen hayvanları göreceğiz. Karma karışık, Hem petrol hem de koreksitle karışmış cehennemi çorbanın içinde. Bakalım şeyin Obama'nın sevilirliği düşmüş. %40'lara kadar inmiş ama toparlayacaktır herhalde. Bu arada... Biraz zor olabilir o toparlama işi. Yani ekonomi baş aşağı gidiyor. Aslında ciddi destek aldığı sivil hareketlerin hemen hemen hepsini satmış durumda. Ee, üstüne üstlük e, savaşla ilgili verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. Üstüne üstlük bu petrol felaketleri ve buna rağmen buşun bile çıkaramadığı e, sanayinin hoşuna giden yasaları da çıkarttı. E, pek kolay değil işi bence. Yani Tek önemli olacak bu iş belli ki. <gülüyor> Ege Maduro'nun dilinden düşürmediği bir terim vardır. Galiba onu burada kullanmak. İyi, iyi çıkmadı yok çıkmadı <gülüyor> kötü çıktı <o> ama <gülüyor> bu iş olmadı yani <gülüyor> olmadı kötü çıktı ee, yani mesela işte e, temiz su e, e, Birleşmiş Milletler insan e, su için insan hakları konusunda 28 Temmuz'da yani gelecek hafta tarihte ilk defa bir e, tarihi zirve yapılacak ...ve temiz ve te sağlıklı su içme ve sanitasyon hakkı üzerinde bir zirve yapılacak. Yani temiz suya ulaşma hakkının dünyadaki en çok ihlal edilen insan hakkı olduğu sonucuna da çıkmış. Ve dünyada temiz su bitiyor, hızla bitiyor ve Birleşmiş Milletler derhal harekete geçmezse... Özel sektör hepsine el koyacak dev şirketler ve sadece yoksullar bu işin altında kalacak, susuz kalacak. E, tamam, normal. Yazmış. Yani zaten beklenen ve genellikle olan şey bu, değil mi? Evet, Moïs Barlow'dan yepyeni bir sert bir yazı da, uyarı da, daha, uyarı daha, daha 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin Yazıldığı zamanlara dönüyor ve hiç kimse o zaman suyun böyle bir alan olacağını düşünmüyordu diyor. Şimdi her 8 saniyede bir çocuğun suya ilişkin hastalıklardan öldüğü ve her durumda da e, önlenebilir olduğu eğer ana, analarının ya da babalarının ya da ikisinin birden parası olsaydı önlenebilirdi. Olduğu ortaya çıkıyor. Yani daha da kötüleşiyor. Çünkü dünya hakikaten temiz su bakımından artık korkunç bir hale geliyor. Yeni bir Dünya Bankası'ndan bir raporda sadece 20 yıl sonra 2030'da %40 daha fazla su talebi olacağını söylüyormuş. Bugüne zaten yetmiyor. Yani hakikaten Gerçek bir kabus senaryosu. Bunun üzerinde daha fazla durmak istemiyorum. Rusların da durumunu biliyorsun, ne U kadar zorla <gülüyor> onlara... girerek ölüyorlar hepsi. Ha evet, öyle bir şey var. Ya elli derece çünkü. Alışıla gelmiş Moskova, soğukları tarih olmuş. Gerçi bu konuda daha çok alkol suçlanıyor. Yani Belki görebildiğim sürekli. kadarıyla. Evet tabii içiyorlar o yüzden. İçiyorlar sonra da boğuluyorlar gibi bir hikaye var. Ya evet. genel hissettiğim şey alt metinlerde sürekli bu. Ondan mı oluyor yoksa bundan mı? Yoksa hani sıcaktan daha çok içiyorlar. Ya da güneş altında içiyorlar. Böyle bir durum mu acaba? Yani Ruslar Putin başbakan Erdoğan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından birini oluşturuyor son zamanlarda. Başbakan hani sigarayla ilgili önüne gelene... <gülüyor> Hemen kulak çekiyor ve bayağı ciddi uyarılarda bulunuyor hı hı. Rus hükümeti Putin de şeyden, sürekli olarak uyarıyorlarmış. Alkolden uzak kalın, soğuk duş yapın ve yeşil çay için diye. Fakat yapmıyor diyorlar Ruslar bunu. 50 derece sıcaklıkta şeyin, e, buğday hasatının 4, 3'te biri gitmiş durumda. ...ve giderek de... ...yiyecek fiyatlarının artması... ...bu da yoksulları... ...Rusya'nın yoksullarını da vurur diyorlar... ...ne dersin? Yiyecek fiyatları artarsa... ...olur mu böyle bir şey? Yani olabilir... ...ama zaten öyle ya da böyle... hani ...sürünmekle ölmek arası bir yerlerde gezindiği için... ...o vurmasa bu vuruyor falan gibi bir şey de yok mu? Gün, be gün. ...yani ne yazık ki sadece Rus... ...açlarını ilgilendiren bir durumdan bahsetmiyoruz ama... ...hani konu o diye... ...oradan devam edelim... ...fakat yani... ...acayip bir hale almış ve adapte olmakta zorluk çekiyorlar tabii. 50 derecede düşünecek şey değil yani o enlemlerde herhalde değil mi? Soğuğuyla meşhurdur bildiğimiz kadarıyla. Hı hı. Ayaklar baş oldu mirim. Ondan, sonra, <gülüyor> ondan sonra da e, nasıl bu, duracağız diyorlar. Adapte olmaya çalışıyorlarmış ama Komsomolskaya, Pravda gazetesine bakılacak olursa adapte, hızlı adapte olan bazıları var. Hmm. Taksi şoförleri mesela. Nasıl olmuşlar? E, şeyi, klimayı çalıştırmayı ekstra paraya indirmişler. Hmm. Mantıklı. <gülüyor> yani gel abi diyor. Klimada istiyorsan yalnız ha, o zaman evet. Ha, e iyi Bu akşam herhalde iki fazladan patates bir ekmek falan eder. Evet. Yani taksiciler köfte <gülüyor> or, iyi kazanıyormuş. Güzel güzel. Aynen böyle. Bu arada da başka kazananlar da var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir e, su sıkıntısı da çeşitli yerlerinde baş gösteriyor ve e, enerji e, regüle etmeye çalışıyorlar işte su kullanımını filan. Çünkü insanlar fazla lüks işinde su kullanıyorlar diyorlar. Özellikle <Gülüyor> zenginler düşünmüyorlar hiç kimseyi diyorlar. Fakat Raindance Imperial 600 Air e, biliyor musun sen bunu? Yok bilmiyorum. Bu yepyeni bir ürün. Legal limit, yasal limit su kullanımının altı katına çıkarıyorum. Yeni bir duş başlığı yapmışlar. <Gülüyor> Jean Goforth diye bir girişimci satıyorum çok güzel böyle 5500 dolar veriyorsun dakikada 12 galon 50 litre su, su saçıyor aşağı yukarı hiç fena değil böyle ve masaj falan da yapıyor tabi ...ya ne yapıyorsun sen filan diye itirazlar gelmiş Bu istediğime satarım. Bu memleketi sosyalistler mi yönetecek demiş. Şimdi Yönetince bu, satamıyor muymuş? E, yani sosyalist federallerin işi ne? Benim işime ne karışıyorlar ha. demiş. Yani Obama yönetimini kastediyor sosyalistler. Ha ha anladım. Sosyalistler zaten yönetimde. <gülüyor> yönetimde evet. Eyvahlar olsun. <gülüyor> Leave my shower alone demiş. Yazmış enerji bakanına benim duşumu. bana bırakın demiş. Güneşten korunmak için de plaj şemsiyelerine de güvenilmemesi gerektiği söyleniyormuş. Bugün sıcak haberler bu yaptık ilk yarım saat içinde. İspanya'da araştırmacılar plaj şemsiyelerinin güneşin ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlamadığını açıklamışlar. %34'ü UV'nin şemsiyenin gölgesi altındaki alana ulaşıyormuş. O zaman da tabi cilt kanseri katarakt ve başka şeylere yol açıyormuş. Dolayısıyla korumalı krem, şapka ve diğer koruyucu giysilerde kullanılması tavsiye ediliyormuş. Hmm. Küresel ısınma var diye, diyebiliyoruz biz. Bu arada çok üzücü, bizim açımızdan üzücü bir haber de vardı. Stephen Schneider 65 yaşında Hayata veda etti öldü. Steven Schneider Amerika'nın ve Dünya'nın önde gelen iklim bilimcilerinden biriydi. Stanford Üniversitesi'nde hocaydı ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in bu ünlü hükümetler arası iklim değişikliği panelinin ki Nobel Barış Ödülünü de 2007'de Al Gore'la birlikte kazanmışlardı onun da bir üyesiydi. Climatic Change" diye bir ...dergi ve onun da sitesi vardı. Onu da takip etmeye çalışıyorduk. Hı hı. Steven Schneider'dan çok yararlanıyorduk. Ve küresel ısınmanın ne kadar acil olduğunu söylüyordu. Kendisine bir günaydın demek istiyoruz burada. Yani biz ta 1990'larda diyor, şimdi eğilmeyeceğiz bir küçük sesi, ses onun. Houston ...bir problem var Houston... ...there is a problem demeye... ...biz 1990'da başladık... ...şimdi yalnız bir problem yok... ...insanlar da onun bir parçası dedik... ...95'te... ...2000'de... ...bir arkadaşımız... ...yani gezegende... ...bütün hayvanlar ve... ...bitkiler de bu problemin... ...bir parçası oldular artık... ...dedi... ...şimdi de diyoruz ki artık problem değil... ...yoksulları vuruyor... ...zenginlerdense... ...nedense o da tespit etmiş durumda... ...ve... ...dağlardaki... ...vadilerdeki... ...yoksul insanları... ...Kuzey Kutbu'nun orada... ...ya da iklim... <gülüyor> ...Kaliforniya gibi Akdeniz ikliminde filan... ...daha fazla vuruyor dedik ve... ...bunu biz... ...çok ağır feci sonuçlarla... ...karşılaşmadan... Bir an önce çözmeliyiz. Bunu 25 yıl önce yapmalıydık. Şimdi başlıyoruz. Hadi artık diye bir konuşma yapmıştı. Şimdi size o konuşmanın azıcık bir kısmını dinletelim. And we out saying sort of Houston there's a problem in 1990. Then we said not only is there a problem but the humans are part of it in 1995 and 2000 we... Terry Root added, and plants and animals are in it too, and now we said not only is there a problem, but it hurts the poor more than the rich, it hurts the vulnerable in Hurricane Alley and in high mountains and in the Arctic and in Mediterranean climates like California more than others and that we've got to get on with solving this before we really end up with a lot of key vulnerabilities and serious dangerous outcomes we should have started 25 years ago so let's get on with it right. Steven Schneider the Amerika'nın yetiştirdiği önemli iklim bilimcilerden biri 65 yaşında öldü. Ona da günaydın. Açık gazete. These title men that we elected king, armchair warriors often fail. We've been poisoned by these fairy tales. The lawyers clean up all details. Since Daddy. Don Henley'den dinledik The End of Innocence, masumiyetin sonu adını verebiliriz. Bu şarkıyı öyle çevirebiliriz. Don Henley, Amerikalı rock şarkıcısı, besteci, şarkı sözü yazarı ve davulcu. Aynı zamanda da Eagles grubunun da parçası kurucu elemanlarından biriydi. Daha sonra solo karakteriyle de ön planda yer tuttu solo şarkılarıyla. bağımsız bir kariyerde yaptı. The End of Innocence adlı şarkıyı çaldık. Don Henley 1942'de 47'de pardon, bugün doğmuştu Teksas'ta. Evet, devam ediyoruz açık radyoda. Afganistan'a geçelim açık gazetede. Çok dünya Afganistan'ın geleceğini insanlar karar veriyorlar bütün dünya zirvede. Afganlar az ama Çok olağanüstü güvenlik tedbirleri alınmış Afgan konferansında. Fakat bir şey söyleyeyim mi sana? Bu Güvenlik sökmez oldu artık. Ne Kork gibi? Korkarım. Ee, genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da gelecekmiş. Bir de İsveç'in Dışişleri Bakanı Karl Bildt. Fakat rota değiştirmek zorunda kalmışlar. Roket atıldığı için uçaklarına. Hmm. Ya başa bin, geliyor bazen ya ayıp ama ya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de roket atılır mı ya, ya bu ne biçim misafirperverlik ya i̇şte işgal falan böyle psikolojik bazı sorunlar yaratabiliyor delirmiş bu Afganlar ee, kadem, çoktandır <gülüyor> geleceklerini belirlemek için bir sürü insan geliyor koskoca Banki koskoca İç, İsveç Dışişleri Bakanı onlar bir takım Yani şey tabi uçağa atmamışlar da kabil hava alanına düşen bir iki roket olmuş. Onlar da o zaman işte uçağa Bagrama göndermişler. Amerikan kontrolündeki Bagrama Amerikalılar misafirperverlikte kusur etmiş olacaklarını hiç düşünmüyorum ama. Hava işte. havadan iyi olmuş yani. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'de O sevgili insan, devlet büyüğü, uluslararası diplomat da şey demiş. Amerika ile NATO biraz iyi hesap edemedi misyonun büyüklüğünü demiş. Dash Bigel'e bir demeç vermiş. 9 yıl uluslararası girişimde bulunduk ve açık bir acı veren bir gerçekle karşı karşıyayız demiş. Yüreğim paralanıyor ya. Neymiş o açık gerçek? ödemek zorunda kaldığımız bedel beklenen beklediğimizden çok daha yüksek çıktı demiş. Ya peki bir şey soracağım hani onların elinde çok daha fazla araştırma araştırmacı araştırma stratejisti vesaire diye tonla adam var. Yani bizim işte bir şey yok elimizde. Bu aslında övünmek ya da böbürlenmekten öte daha işgal başlarken biz demiştik onlara ya bu iş düşündüğünüzden çok pahalıya çıkar. Bak bu iş çok kötü olur falan filan diye. dinlemediler dinlemediler bari en azından bir ne bileyim tazminat falan bir şey alamaz mıyız bu işten Üçte biz koparsak yani bayağı para dönüyor sonuçta <gülüyor> <gülüyor> ayıptır söylemesi tamam ayıp ama hani abi e, bir, bir komşuda pişem bize dedi e yani diyorsun. değil mi kokusu geldi buraya <gülüyor> kadar bilmiyorum Ya adam üzgün şimdi Rasmus'la. Üstüne, var üstüne varma Bir de pazarlık oldu biliyorsun. Türk yardımcı seçildi kendisine. Biliyorum. Bu bize büyük gurur verdi. Uzun sürede üstüne yıktılar Türkiye'nin aslan kaplan diye. Bu da bize bir büyük gurur verdi. Ve biliyorsun takoz koymuştu Türkiye. Estağfurullah. Şey, Rasmus'un seçilmesinin karikatür ha, evet, evet. Vaziyetinden dolayı Unutmamıştık büyük devlet onun olarak Onun üzerine şey karşılığında bunu Karşılığında da size genel başkan Yardımcısı vereceğiz demişlerdi Verdiler onun sonunda Peki bunun nesi iyi? Aman, bir kere parası maaşı gayet <gülüyor> Ya tabi ona <gülüyor> şüphe yok da Peki tamam tamam Ee, uluslararası ve Afgan askerlerinin Ölmesi açısından da Çok üzgünmüş şey Tartışılmaz bir gerçek demiş Uluslararası camia En sevdiğim Sıfat tamlamalarından biri bu Ne belirsizliğin son noktası değil mi? <gülüyor> Yok canım tamamen Beyazları büyük beyazları kastediyoruz Zengin büyük Ama geri geldiğinde kime tekabül yani, ettiğinde bulamıyorsun Bulamıyorsun Uluslararası camia topluluk Baya hesabı başından beri iyi yapmadı demiş ama düzeltecekler şimdi e artık bizi işe alsınlar ya Yani biz hiç elimizde hiçbir şey olmadan oturduğumuz yerden dediydik bak kaç senede anladılar bence bu bir yetenek ya da parıltı Tutup, olarak biliyorum. görünmeli son derece zeki devlet adamları tarafından uluslararası diplomatlar tarafından yönetiliyor dünya ya da bu anlama da gelebilir ki bu daha da moral <gülüyor> bozucu. şimdi yüksek sev bu ikinci terimi de seviyorum En üst düzeyde bir konferans yapıldı. Harika. geleceğini belirlemek için. Fakat Rasmussen'in söyledikleri onunla da bitmemiş. Guardian gazetesinden John Boone'un yazdığına göre Kabil'den bildiriyor. Kabil mi okuyacağız? Kabil mi? Kabil. Onu Rasmussen belirler. <gülüyor> Demiş ki Rasmussen yabancı e, şeyler toplantısında dışişleri e, bakanları toplantısında... Hı hı. Biz burada kalıyoruz abiler demiş. Abilerim, ablalarım burada kalıyoruz, kalıyoruz demiş. Yani nasıl yatıya bu? kalıyoruz gibi bir şey mi? Bu akşam Afganistan'da Kabil'de yatacağım gibi bir şey mi bu? Yoksa hani ev alıyorum, yerleşiyoruz. Evet aşağı Biraz öyle. Yani ha. Bunu çeşitli şeylerle analojilerle de belirtebiliriz. Mesela bir filmde Hollywood filminden bahsediyorum şüphesiz ki. Macera filmi. Aşk, heyecan ve macera hepsi birden içinde var tabii. Hı hı. Bu filmde esas oğlandan yardımcı role geçeceklermiş yani. Nasıl yani? Yanlış anlamayın demiş. Şimdi tam bir geçiş dönemi nihayet olduğu zaman... ...dört yıl sonra falan demişlerdi ya... ...yani Afgan kuvvetleri... Tam güvenli kontrolünü hı hı. ele geçirdiklerinden evet. sonra da biz kalacağız burada demiş. E bu yoktu hiç lafı yani sorun değil kalsınlar da başımızın üstüne yerleri var ama. Afganların da başlarının üstünde. Zaten de, tam orada yerleri hakikaten <gülüyor> tepelerin üstünde duruyorlar Afganlar. Uluslararası güçler bunu da seviyorum. NATO'da değil uluslararası güçler, uluslararası güçler terk etmeyecekler sadece basitçe. Destek rolü Yani esas olandan yardımcı role geçiyorlarmış. Hmm. Aynı tabi bu rol değişikliklerini şey yaparken böyle hafif vampir filmlerindeki rol değişiklikleri gibi de olabilir mi? Gündüz insan. Daha geldi. çok zombi filmlerindeki ee, gibi geldi. Zombi... Öldükten sonra devam eden bir e, beyin açlığı hali. Ee, bu bayağı pişkinliğin artık bir adım ileri noktası değil mi? Yani 2001'den beri işgal ettikleri, tamamen toz duman ettikleri ve geriye hiçbir şey bırakmadıkları bir ülkeden bahsediyoruz. Üstüne üstlük kendi militer kafaları içinde savaşı da kaybettikleri bir ülkeden bahsediyoruz. Ve üstüne üstlük bu geçen 10 seneye yakın zaman içinde herhangi bir şey yapılamadığı gibi... E, ...ülkenin bütünüyle yolsuzluğa battığı, bütünüyle Afyon ticaretinin merkezi haline geldi ve... E, Her şeyin bittiği bir yer. Üstüne üstlük şey vardı çok hoşuma gitti benim geçenlerde yine Afganistan'da yerel yönetimi güçlendirmek için şey yapıyorlarmış. Bundan sonra devlet işleri resmi işler Afganlara bırakılacakmış. Hmm. Bir gün önce verdiğimiz haberde şey diyorduk yolsuzluğun bilmem kaç yüz bin kat arttı vesaire diye devam eden. Ya yani Afgan halkı bundan da çok memnun kalacak eminim. Bir önceki hizmetten memnundular. Bundan daha da memnun olacaklar. Ama Joe Biden'da uyardı onları. Yan, yapmayın. evet Çocuklar yapmayın. Ayıp. Yani şey olmuyor dedi. Bu yolsuzluğu gidermeniz lazım dedi. Yolsuzluk meselesini çözmeniz lazım dedi. Küçük olunca böyle Joe oluyor, oluyor değil, değil mi? 20 dolar 30 dolar. Zeki, 30 zeki dolar. bir insan değil mi? Tabi tabi bu arada buharlaşan milyarlarca dolar ne oldu bu işgaller sırasındaki ama büyük götürünce zaten lafı olmaz. Olmuyor lafı ben sana bir şey bir ufak rakam vereyim madem paralardan bahsediyorsun bir gözüm açıldı ay sonuna yaklaşıyoruz ya Amerikan komutanları savaş bölgelerinde kongreden şey yapılmış ne derler tahsis edilmiş. Hı hı. Bir milyar dolarlık rüşvet parasını işte yerlilerle, kabilelerle falan daha iyi ilişkiler için ve zorlanan ekonomiler için harcıyorlarmış. Yani küçük şey parası bu rüşvet parası bir de daha küçüğü var. 250 pardon 50 milyon dolarlık küçük daha küçük rüşvetler var. Onlar kime veriliyor? Kime? Hırvatistan, Gürcistan, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya. Onlar da para şeylerini tutsunlar diye orada askerlerini. Hmm. Ne yani Çekmesinler diye. Peki ben sana başka bir şey. En iyi rakamı veriyorum şimdi sıkı dur. Mart 2010'da, 2010 Mart ayında lojistik, Amerikan ordusunun lojistik bölümünden Yani ya şey ibadete mi oluyor, lojistik ne deniyor işte? Evet. Afganistan'a sadece Mart ayı içinde kaç hamburger köftesi göndermiş biliyor musun? 1 milyon yüz bin. <gülüyor> Peki hamburger köftesinin bile başka bir yerden geldiği bir ülkede ekonomik olarak döngüyü sağlamakla ilgili bir şey düşünüyorlar mı? Çünkü şöyle bir şey var mesela atıyorum. Hani felaket bölgelerine gittiklerinde hani yerelden alıyorlar. Böyle standart kurallar evet. var. Çünkü hani yerelde ekonomi zaten ağır hasar görmüş durumda. Bunun toparlanması falan gibi de açıklamaları var bunun. Ee, i̇şgal bölgeleri için böyle bir şey yok mu? Yok. Yoksa Afganistan'daki yok. son ineği de öyle. öldürdükleri için yiyecek hamburgerlik hayvan mı kalmadı? Hayır hayır. Yerli nüfusla ilgilenmiyorlar. Ya sadece Amerika. Konu o değil. Anladım. Yani. 341 Irak'ta 341 fasilite varmış 263 bin asker bir ara ee, asker yok asker sivil ve sözleşmeli personel taşeron 83 bin konteyner varmış 83 bin konteyner hmm. yani ucuca bağlasan aya kadar gidip gelir herhalde geri. 42 bin araç, 3 milyonda ekipman malzemesi varmış. Yani 54 milyon, milyar dolarlık bir şey yapacaklarmış. Böyle alet, edevat var. Onları sonra Irak'tan çekecek. Bu sadece Irak için hesaplarım. Fakat yani mesela şeyde Burger King Subway sandviçleri, 3 kafe. Bu Kandahar'daki hava üstünden bahsediyorum. Hiç fena değil. Değil tabii. Çünkü aslında işin diğer tarafındaki derse... Cold Mountain bir tane. Dondurmacı. Hı hı. Oakley güneş gözlükleri outleti. Allah hiç fark etmez. <gülüyor> Sonuçta bir yandan da e, işgal ordusu. E, tarih boyunca olduğu gibi yine ülkenin fakir, umutsuz, e, öldürmek ve ölmek dışında verip alabileceği herhangi bir şey olmayan başka çocukları. ...değişen çok fazla bir şey yokmuş gibi geliyor bana... ...evet hani bir Afganistan'da yaşayan... ...işgal altındaki insana göre durumlarının... ...çok iyi olduğunu söylemek mümkün... ...ama bu görecelik dediğimiz şey hakikaten... ...göreceli, bunu da unutmamak gerekiyor... ...en nihayetinde... E, ...işte Gates gibi... E, ...çeşitli saygın... ...önemli, kelli felli işte önemli... ...abiler dışındaki insanlar... ...birbirlerini ölmek ve öldürmek üzere... ...işte 3-5 kuruş, 3-5 güneş gözlüğü... ...1-2 hamburger... böyle yaşayan bir kölelik düzeni. Ben yani kumları Bağdat'ın kumları eksikmiş gibi kumları da başka yerden getirmişler bir şirkete. Amerika'dan getirmişler şeydir şey için. Kumdan yapıyorlar, ya, kumdan kaleler yapıyorlar. Ha. Belki kum kalitesi iyidir. Evet, öyle o gerekçeyle. Ha, tamam. <gülüyor> Tom Anglehart'ın <gülüyor> harika bir yazısı vardı oradan. Bu rakamları okuyorum. Epey oldu da bütün Yani Nisan'da çıkmıştı halih. Ancak dönebildik. Fakat bitiyor yani kaynaklar. Yarın olmayacakmış gibi yapıyorlar ve yarının hakikaten olmadığını görecek Amerika. Böyle bu bunun böyle gitmesine imkan yok herhalde. Rasmussen ne derse desin, destek rolü falan ve şu, Rasmussen bu konuşmaları yaparken iki Amerikalı e, sivil Orada çalışan Amerikalı orduya yardım eden iki kişi belki de kontraktır işte onlar nedir Müteahhit filan Taşeron firma çalışanı bir Afgan askeri onları öldürmüş bir de Afgan askerini öldürmüş eğitim alanında mezar şerifte kuzeyde bu işte Raşit dostumun katliam yaptığı yerlerden biri o mezar şerif hı hı. Afgan askeri birden biraz arkadaşlarına dönüp iki Amerikalıyı vurup bir de Afgan'ı vurduktan sonra kendisini kendisine öldürmüşler onun. Ee, bu sana bir şey hatırlattı mı? Bir e, Afgan askeri insan avı vardı hatırlıyorsun. Üç İngiliz askerini öldürmüştü Laşkar Gah'ta. Helmand vilayetinin başkentinde. Böyle gidiyor yani işler. Çok o, yardımcı esas olan rolünden çok. Parlak olmuyor ama Obama memnunmuş. O da önemli. Önemli olan o zaten. E, Halk kon... Obama'dan memnun değilmiş. Evet ama Obama Afganistan'daki uluslararası konferanstan fevkalade memnunmuş. Hmm. Yani çok uzun mesafeli kararlar alındı demiş. Afganların daha büyük sorumluluk alması için ülkelerini. Yani bu Afganlara sorumluluk vermek için paralı, kendilerini paralıyor bu Amerikalılar NATO'ya. Biz de paralıyoruz tabii bunu. hep birlikte. Hep birlikte evet. Yani güvenlik ve ilerlemenin Afgan halkı için bak bu, bu lafı beğendiğinden eminim. Afgan halkı için güvenlik ve ilerleme de uzun vadeli bir partner, iş ortağı olacağını Dan eminim demiş Afganistan'ın Uzun vadede adam olur diyor yani nazikçe. <gülüyor> uzun vadeli partner dediğine göre hani kısa zamanda biz böyle biraz tepede duracağız ama uzun vadede çok güzel bir ilişki olacak. İyi bir şey tamam. Yani bence bir sorun yok ortada. Evet hiç sorun yok. Zaten diğer sorunlar açısından da hiç problem yok. Ee, yani İsrail sorununda da. Fist'in sorununda düzeme onları da şimdi birazdan söyleriz. Gene Hasan Nersel yok bugün. Hı hı. Konuşmaya devam ederiz. Her şey mükemmel gelişiyormuş yani. Açık gazde. Don Henley'den dinlediğimiz ikinci şarkı bu Dirty Laundry yani kirli çamaşırlar kara para aklamaktan filan bahseden ilginç bir şarkı Don Henley çok yönlü bir müzisyen rock şarkıcı davulcu besteci onun doğum gününde ikinci bir farklı türde seslendirdiği farklı bir parça dinledik Dirty Laundry 1947'de bugün doğmuştu. Evet, Açık Radyo 94.9 Aynı zamanda açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. İnternet üzerindeki yayınlarımızdaki aksaklıkların da giderildiğini memnuniyetle söyleyebilirim. Yani internet üzerinden de tıklayarak dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda da bu programların podcast olarak da Açık Gazete'nin yayınlandığını da size bir kez daha hatırlatalım. Evet bıraktığımız yere dönersek Afganistan'da İşler çok iyiye gidiyor gibi görünüyorsa da pek de öyle değil. Hem bir kere askerler, başka askerleri vurmaya başladılar. Afgan askerleri, İngilizleri, Amerikan sivilleri, sivil dedikleri de işte herhalde taşeronlar. Böyle bir şey var ama başka şeyler de var. Şimdi şu haber şöyle verilmiş. NATO Afganistan'ın kuzeyinde 6 polisin başları kesilerek öldürüldüğünü açıkladı diyor haber. Baglan ile Gori bölgesinde bir Taliban militanlarının saldırısı sırasında meydana gelmiş. Şimdi haber şöyle devam ediyor. Bunu yorumlamanı rica ediyorum. Taliban militanları hükümet binası okul ve sağlık merkezine saldırı düzenlemiş. Hı hı. Polis saldırıyı başarıyla püskürtmüş. hı. hı. Ama çatışma sırasında militanlar polisleri başlarını keserek öldürmüş. Aynı cümle içinde bu geçiyor. Yani başarıyla püskürtmeleri değil mi olay zaten? Ölüp ölmemeleri çok önemli bir nokta değil. Yani bunlar e, yan unsurlar. Bence ortada bir sıkıntı yok mantık açısından. Ya yani Mesela bir e, savaş durumunda da askerlerin %90'ını kaybedip... E, Kazanmak istediğin alanın işte yüzde otuz sekizini kazandıysan bu da bir başarı. Bu başarı evet. Yani mesela saldırıyı başarıyla püskürttü ama çatışma sırasında bir güvenlik kontrol noktasını ele geçirdiler militanlar ve polisleri öldürdüler diyor. Hı hı. NATO olayı acımasız ve barbarca olarak tanımlamış. Onlar Barbar. çok insaflı. Ben de ve... bayılıyorum. Eğer e, kılıç kullanıp mesela kelle kesiyorsanız, bu barbarca. Mermi kullanıp beyin dağıtıyorsanız, bu prosedür. İnsansız hava <gülüyor> aracıyla yapılmış, ile yapılmış bir roketle parçalanırsa Bence bu, bu barbarca değil. riya bu. <gülüyor> Ruhsuz insan aracı. Çünkü e, ya yani kılıçları barbar bulup e, silahları çok ışık ve modern bulan o kadar fazla insan var ki. Hmm. Veya olması için o kadar çok çalışan bir medya var ki. <gülüyor> Demekte de fayda var. Çünkü Aynen sonuçta öyle. kafamızda Asıl birden oluşmuyor. Olay Arkadaşlar medyada önce. tabii. Irak'ta da yine Şiiler hedef alındı diyor. En az 15 ölü var. 26 kişi de yaralanmış. Bakuba'da. Bakuba'ya yapılan 3. saldırı bu. Kaç gün içinde bilmiyorum yani. Birkaç gün içinde. Hı hı. çok ağır bir durumdan bahsediyoruz orada da Irak'tan ama buna rağmen çekilmeyi gerçekleştireceğiz demişler bu da iyi bir açıklama evet yani Şii camii dışında patlayan bir bomba üstlenen olmamış saldırı Diyala bölgesinde bir Amerikan askeri içinde bulunduğu aracın mayına isabeti sonucu ölmüş Ama Amerika asker çekme takvimi yaşanan şiddete rağmen geçerli demiş. Bu, bu açıklamayı da çok beğendim. Yaşanan şiddete Hı -hı. rağmen... Her şey yine de... Biz çekilmeye devam edeceğiz, sorumluluğu veriyoruz diye. Mart ayındaki seçimden sonra da Joe Biden da istiyor onu çok. Artık bir hükümet kursanız iyi olur dedi. Onlar da eski başbakanlar. Eski ve yeni, sonraki yenisinin tekrar eski olduğu... belirsiz bir seçimden sonra biz de yapacağız diyorlar yalnız Bakuba'ya yani 24 saat içinde mi nedir yani çok acayip bir şey saldırılar oluyor Yemen'den de bir haber vereyim en az 33 kişi ölmüş 4 günlük çatışmalarda hükümetin desteklediği kabilelerle Houthi diyorlar isyancılar arasındaki çatışmalarda 12 isyancıyla 21 kabide insanı ölmüş. Hmm. Bunu da geçiyorum. Önemli hmm. değil bunlar. Rusya'da da ölümler var. Militanlar Kuzey Kafkasya bölgesinde bir hidroelektrik santralini basmışlar. Rus Hidro adı. Ve insanları iki kişi en az iki kişiyi öldürmüşler. iki kişiyi de yaralamışlar. Türbine de zarar vermişler. Yani bu yazın standart şeyi Meksika'dan da Rusya'dan da yemenden de Irak'tan da Afganistan'dan da her yerde bir anlatılabilecek bir hikaye var Niye bu insanların böyle e, aşırı şiddet kullanır hale geldiğine dair ve her yerde de üç aşağı beş yukarı saldırılacak bir enerji enerji politikası ilgilisi veyahut enerji politikalarıyla ilgili ölen kalan birileri var Yani petrol için ölüp öldürmeye ya ya da enerji için ölüp öldürmeye devam ediyoruz hızlıca. Aslında oyunun bütün de herhalde hikayesi bu kadar kısa değil mi? Tatlı evet ama. öyle öyle yani Bir şey de güzel tabi Irak'ta özelleştirilme dönemi de başladı. Onu da seviyorum İngiltere'de yasa dışıymış. İllegal bir işgal olmuş. Başbakan... Bunlara biz öz eleştirdiğiyle eskiden itiraf diye bir kelime kullanıyorduk Türkçe. Artık yok mu o kelime? Yok. Yani çünkü hani bunlar suç olduğundan ve söylenilen bunların her bir noktası. En yüksek suç hem de. Yani, yani şey... insanlığa karşı suç, savaş suçu gibi doğrudan uluslararası mahkemelerde Ve en yüksek suçu diye gerekti. nitelendirilen işte Nürnberg mahkemesi Hı -hı. başsavcısı Amerikalı Jackson'ın Söylediği gibi yani savaş suçu bu. Savaş suçu da supreme uluslararası suç. Yani en yüce uluslararası suç sayılıyor. Evet bunun senin dediğin gibi İngiltere'nin, Britanya'nın başbakan yardımcısı Nick Clegg de yasa dışı işgal demiş. Peki e, bu durumda muktedir durumda olan Nick Clegg'in herhalde şunu yapmasını bekliyoruz. Bu konuda doğru düzgün bir uluslararası soruşturma açılmasına hadi geçtim uluslararası'yı. İngiltere'de doğru düzgün bir ceza soruşturması, cezai işlem için soruşturma başlatılmasını gerektirmiyor mu bu? Yani milyon insanın ölümü, milyarlarca, trilyonlarca lira e, verginin tamamıyla bu şekilde öldürmek için kullanılması ve sonunda çıkıp ya bu savaş doğru değildi. Dün de verdiğimiz bir haber vardı bu konuda. E, yani evet, üst üste evet. bindikçe ne ilginç bir hal alıyor. İşte e, MI5'ın yani iç istihbarat örgütünün başı. Ya elimizde Saddam'ın herhangi bir şekilde tehdit olduğuna dair hiçbir belge yoktu bizim. Zaten de böyle bir rapor hazırlamadık verdi. Şimdi bunun üzerine Nick Leggin de söylediklerini koyduğumuz zaman Blair kabinesinin doğrudan savaş tuşlarından yargılanması ve bir miktar demir parmaklıklar ardına tıkılması gerekmiyor mu? Kendi yasaları gereği. Yani evet. bir şey talep etmiyorum aslında. Yasanın gereğini hatırlatmak yaptım. Yani Göring'e filan yaptıkları, intihar etmeseydi onu da müebbet hapiste tutacaklardı. Hı hı. Mesela nazileri ya da diğer nazi subaylarını. Ama tabii diyorsak ki bu kuralların hepsi kaybedenler için geçerlidir ve zaten kazananlarla herhangi bir ilgisi yoktur. Bunu kabul edebilirim çünkü gerçek. Değil mi? Kleck de öyle demiş zaten. Ya yani hiç öyle bir şey. E, her şey için hesap verebilmekten mutluyum demiş. Jack Straw kızmış, o dışları bakanıydı. Jack Straw aynı zamanda Pinotşeyi de kurtaran adamdı. O zaman içişleri bakanlıydı. Doktor şeydi. Sonra da e, doktor raporuyla gönderdiler adam hasta diye yargılanmaktan kurtuldu. E, Jack Straw atıfta bulunmuş. E, o. Onun arkasında bıraktığı karmaşayı çözmeye çalışmak için ulusal çıkarlar içinde çalışan iki partiyi bir araya getiren bu koalisyonda yaptığımız her şey için hesap verebilmekten mutluyum demiş. İyi de yani konu böyle devlet e, yönetimde benim bildiğim süreklilik vardır. Evet Mehmet Beyler dükkanı sattılar şimdi Süleyman Beylerin dükkanı falan gibi bir şey yok. Yani... Jack Straw eğer böyle bir suç işlediyse ve bunu cert cert böyle söyleyebiliyorsan söyledikten sonra herhalde bununla ilgili bir şey yapılması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yapılacakmış zaten. Clay çok net Ne yapacakmış? Küseceğim yaptım. bundan sonra selam yok. Hayır olur mu öyle şey? Ha, yok, şey abartıyorum. bekleyecekmiş. Jack Straw'un hatıratını yazmasını bekleyecekmiş. Aynen böyle. Dedin. Hatıratını mı? Evet. Hatıralarını yazınca. Benim itiraf kelimesi yine ortadan <gülüyor> <gülüyor> kalktı galiba. Serde hatırat oldu. Şimdiye kadar verilmiş bu en feci kararda demiş Nikle Irak'ın yasa dışı işgalindeki rolünün hesabını verebilir hatırasını yazarak. Ha vicdani hesabını verecek. Hı -hı. Hukuki hesap diye bir şey yok. Allah yok. katında takılıyoruz. Zaten Kamerun da ona biraz şey yapmış. Ha, bu bizim koalisyonumuzun, hükümetimizin değil. Sayın Kleg'in görüşleridir. <gülüyor> Cameron tabi başbakan olduğu için bu işin eninde sonunda dönüp Sayın Cameron ne oldu diye sorulacağını üç aşağı Değil. beş yukarı kestirebiliyor demek. İyi. Daha aklı başında. Bence hani bütün içinde real bakacak olursak herhalde Cameron'ın tavrını daha az ikircikli ve daha az hani evet, ayıp hayır. bulmak mümkün. Mümkün. Nikleinki hakikaten. Pişkinlik ötesi. Fakat her ikisinde de şu fotoğrafı bir görme fırsatları olsaydı benim bugün elimde bulunan. Irak'ta yine Şiiler hedef alındı başlığıyla. Boys of America'dan aldığım fotoğrafta dört çarşaflı kadının birbirlerine nasıl bakıp sarıldıklarını görünce yüzlerindeki dehşet ve acıyı Söylenecek hiçbir şey kalmıyor yani. Şimdi bu bu saldırıda ölen mesela 15 kişi ve yaralanan 26 kişiyle ilgili e, Jack Straub'un günlüklerinde bir şey okuyacak mıyız? Hayır. Yani çünkü onlar Jack Straub'un bu harika neydi Legin söylediği, e, şimdiye değin verilmiş en feci karar sonucunda ölüyor oldukları gibi bir gerçek maalesef var. Üstüne üstü hatırat yazacaklarını yazarlarsa hiçbirimizin umursayıp okuyacağını zannetmiyorum bu irakları. Şimdi o kadınlar tabii kocalarını, babalarını, oğullarını kaybetmenin korkunç acısı içinde birbirlerine sarılır derken aslında gelecekte hepsinin birer fahişe olarak çalışmak. Ancak öyle yaşayabileceklerini de hissettiklerini. Daha henüz belki fark etmemişlerdir ama e, yersiz yurtsuz kalmakla işte... E... ...bir şekilde fahişelik yapmak... ...zorunda kalmak arasında bir yerde... ...bunlar batan kelimeler, acıtan kelimeler ama... ...maalesef Irak'ın gerçeği bu... ...yani şu anda bütün Arap Yarımadası'nda... ...neredeyse Fuhuş'un... ...ciddi anlamda, büyük oranda... ...malzemesini sağlayan durumda Irak... ...kadınlarını yapacak başka hiçbir şey yok... ...yok kendilerini satmaktan başka... hiçbir şey ...satacak bir şeyleri yok çünkü... ...koruyacak hiçbir şey yok... ...ne hükümet ne aile... ...Jack Stroll bunları da yazmayacak büyük ihtimalle... ...evet... Ama iyi haber var. İyi haber de mi var? Çok, Çok iyi bir haber var. İsrail'in Gazze saldırısıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e sunduğu rapora göre... ...İsrail ordusu savunma doktrinini değiştiriyormuş. Gelecekteki savaşlarda sivil kayıpların sayısını azaltmayı hedefliyormuş. E, harika. Yani Jack, Jack Stroh hatıratını yazarsa... ...İsrail bu açıkladığı kurallara e, bundan sonra uyarsa... Hayat daha mı güzel olacak peki? Daha öncesinin hesabı diye bir şey yok. Mesela dökme kurşun operasyonunda şöyle şeyler yaşamıştık. Birazdan söyleyeceklerimizle bağlantılı bağıntılı olduğu için söylüyorum. Birleşmiş Milletlerin okulları, hastaneler, ambulanslar, sivil alanlar, evler, yerleşimler dahil her tarafa fosfor bombaları yağdırmıştı evet. İsrail. Daha doğrusu biz öyle diyorduk. İsrail ise yalan bunlar. Biz fosfor falan kullanmadık diyordu. Diyordu. Onlar işaret fişeyi diyordu. Ve üstüne üstlük bunları dezenformasyonla, e, İsrail'i kötü göstermeye çalışan e, işte politik çeşitli akımlarla ve üstüne üstlük e, yalan söylemekle bunu söyleyenleri suçluyordu. Olmadı salak olmakla. Çünkü ya bunu ayırt edemiyorlar, bunlar uzman da değil falan diye hikayeler dinledik. Şimdi geldiğimiz noktada İsrail bundan sonraki savaşta daha az fosfor kullanacağını açıklıyor ise... Bu Yok, daha önceki savaşta... daha az beyaz fosfor kullanıyor. Çok iyi bir durum değil mi bu? E bu kullandığı anlamına da gelmiyor mu? Geliyor. Ama o önemli değil. Ha e, Yanlış yere odaklanıyorum yani. <gülüyor> evet. Güzel, iyi günlere doğru odaklanmak lazım. Doğru. Yaptığım şey olumsuzluk. Gelecek savaşlarda sivil ölümlerini azaltmak için adım atıyoruz. Daha az beyaz fosfor kullanacağız demiş. Ayrıca... Bir, bir dakika... <gülüyor> Ayrıca beyaz fosfor kullanımı yasak. Evet. Çünkü yasak. hedef gözeten bir silah değil. Attığınız yerde her şeyi yakıyor ve bir nokta yakması diye bir şey yok. Ve üstüne üstlük verdiği Sönmüyordu. zarar o kadar ağır ki... ...bütün evet. binaları, bütün insanları değdiği her şeyi parça pinçik ediyor. Bu yüzden yasak. Daha az ya da daha çok diye bir şey yok. Kullanamazsın diye bir şey var ama... ...zaten kullanıyor olduğu için ve kimsenin umurunda olmadığına göre hukuken... E bundan sonra daha az kullanacak olmasını olumlu haber kategorisine koyabiliriz herhalde. Tabii. E ayrıca da işte... Bak orada da durmamışlar Hakkı. Yani Bu... Gelecekte sivil mülkiyete zararı ve sivil kayıpları en aza indirmek için muharebe doktrininde de operasyonel değişiklikler hayata geçirecekler. Mesela insani işlerden sorumlu bir subay olacak. İşte budur. <gülüyor> i̇şte budur ya. Siz 99'unuz. Öldürmekten sorumlusunuz. Siz biriniz... Siz insani işlerden gibi bir şey mi olacak bu? Aynen öyle. Çünkü bu hani ordu dediğimiz şey bildiğim kadarıyla insani bir iş yapmıyor, ölüyor ve öldürüyor, değil mi? Yani İsrail ordusu değil sadece ordu dediğimiz şeyin konseptine aykırı ama neyse. Yani mesela Amerikan ordumu da ordusu da yardımdan yardıma koşuyor sadece. Kanada ordusu mesela sadece çığdan çıkanları kurtarıyor falan. Böyle bir dünyada yaşayınca bu da normal oluyor. İsrail ordusunun çalışmalarıyla ilgili ve ya, hukuk ve adaletinin de çok iyi. Bir kere e, rapor çıkartmışlar. Goldstone'un raporu bunun soruşturulup uluslararası soruşturmada şey olması. Ne olması? Yani soruşturma konusu olması ve sorumluların cezalandırılması şeyini reddetmişti Goldstone raporunu. Isim. Çünkü yanlı taraflı ve e, evet. çeşitli şekillerde. Dengesiz bulmuşlardı bu raporu değil mi İsrail tarafı? Evet şimdi 1400 kişiyi öldürüp 5000'den fazla insan yaralı değil, sayısız binayı yok etmek. Ve bir de tabi ambargo falan gibi toplu cezalandırma yöntemleri vardı. Evet. Ha, bu arada da 13 İsrail'li sivil ve asker ölmüştü bu olan biten sırasında. Goldstone raporunda bu da Hamas'ın işlediği savaş suçu olarak tanımlanıyordu. Hani sadece ve sadece hatırlatmak ve durumun... dengeler vesaire gözetlerek oynanıp oynanmadığına dair de bir belirtici koymak açısından söylüyorum. İsrail şeyleri yöneticileri yalnız yeni bir savaş yapmayı zorlaştırdığı için kızıyorlarmış. Norman Finkelstein de diyor ki özellikle this time we went too far. Diye. Bu sefer fazla ileri gittik. gittik diye Gazze işgalinin gerçekleri ve sonuçları diye şimdi de şey yeniden Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor demiş. Ve daha öncekileri mumla aratacak şiddette olacaktı ve Bankimun da Birleşmiş Milletler'de kendi sorumluluklarını hiçbir şekilde yerine getirmediği için işte mesela Goldstone raporunu uygulamadığı için bu canavarca saldırıyı İsrail yapmayı düşünüyor ve yapacak demiş. Hı -hı. Norman Finkstein kendisi de bu işlerle uğraşan bir Yahudi. kendi holokost kurbanı zaten annesi de babası da onun, e, kurtulan tek iki kişi iki aileden de onların çocuğu bir yandan da kendinden nefret eden bir Yahudi olmakla sık sık suçlanan dünyayı, tabii tabii en çok biri. onu suçluyorlar fakat Bankimun'un uluslararası soruşturmayı safsaklamak ve vazgeçmesi tehlikesi doğmuş tabii böyle yani kurtarıyorlar onu diyor ve bu İnanılmaz ben nasıl olacak anlamadım ama bu kurtulma işini. Çünkü şimdi mesela İsrail ordusunun bu yayınladığı yeni doktrinal savaş konseptler neyse bu artistik isimleri geçersek bu yeni şey şunları itiraf ediyor. Aynı İngiltere'nin Irak işgali, Afganistan işgaliyle ilgili ettiği itiraflar gibi. Bu durumda daha az fosfor kullanıyoruz demek. Daha önce fosfor kullandığınızı kabul etmek ki Goldstone raporunun temelindeki ağır suçlamaların hemen hemen hepsi. E, ...yasa dışı silahların kullanımı ile ilgiliydi. Evet. E, bu durumda Goldstone raporuyla ilgili sıkıntı... ...İsrail tarafından ne şekilde formüle edilecek... ...onu da düşünmek gerekmiyor mu bir yandan? Yani bütünüyle bir oyunun içindeyiz... ...ve münazara ve tek farkı... ...işte lise münazarasından insanların ölü olması. olması. Evet. Yani iki ay geçti... ...ve hiçbir ipucu yok. Yani derhal... ...anında yani tarafsız, inandırıcı... ...inanılır ve... şeffaf bir soruşturma talep ettiler. Hı hı. Fakat yani Hamas'ın da aynı zamanda Sivil şey ayrımı gözetmeden roket atmakla odun da savaş suçları işlediğini e, söylüyordu rapor. Hamas'tan bir cevap yok, İsrail'den var işte. Biz bunu yapacağız, şunları yapacağız diyor ama uluslararası soruşturma falan başka soruşturma yapılmayız. Zaten ihmal de çıkmadı. Şeyde, hatalar yapılmıştır diyorlar Onları da düzelteceğiz işte insan hakları Subayları filan koyarız diyorlar Bu tabi yepyeni ölüm ve yıkım getirebilir Ve o zaman da ban sorumlu olmalıdır diyor Finkelstein Çok önemli bir uyarı yapmış Bir bu eksikti zaten yeniden ama e Bakalım o zaman daha oradan daha az mı fosfor kullanacaklar diye mi bakacağız yani. Bu arada Gazze'yi vurmuş İsrail. Bir daha, ölü var. Bir ölü var. Altı yaralı var. İkisinin Bunlar tabii ilk ciddi. gelen haberler. Çünkü ciddi anlamda gazetecilik yapabilmek Gazze'de e, pek mümkün değil. Öyle bir şey de var. O yüzden hani haberler daha ağır geliyor. Ama herhalde e, bu Hanun'da e, bazı yerleri top ateşi e, açılmış İsrail ordusu tarafından. Hastanelerden işte bir Filistinli öldüğü, altı kişinin de haberi gelmiş. İkisinin durumu da ağırmış evet. Peki e, bu ne anlama geliyor şimdi? Yani çünkü İsrail'in bütünüyle dökme kurşun operasyonu, öncesindeki ambargo, sonrasındaki daha da ağırlaşmış ambargo vesaire, Bütün bunları e, uyguluyor olmasını şu, şunun üzerinden formüle ettiğini biliyoruz. Diyor ki e, o taraftan bize atılan roketler devam evet. ettiği sürece biz... Elimizden geleni ardımıza koyamayız. Çünkü bu çok ciddi bir güvenlik devlettir İsrail devleti için diyor. Şu atılan e, barut dolu salak e, borulardan bahsediyoruz. Evet. Hani roket de e, o neyse. E, o yüzden nereye düşeceğini e, ne atanlar ne tutanlar ne kimse bilemiyor. O çıkıyor ve fıfıfıfıfı fı uçup bir taraflara düşüyor. Neyse bu durumu hafifletmez. Sonuçta birinin üzerine düştüğümü öldürüyor. Ama bundan öte e, atılmış bir roket değil. Roketin resinin bile... Aylardır hiç bahsedilmediği bir ortamda. Şimdi bu tank ateşi neyle açıklamak gerekiyor? Top ateşi. Pardon. N evet. Yani tanktandır belki de bilmem haklı e, olayım. Yasa için. dışı tünellerle mi mesela? Yani Yok, birini o... öldürüp 6 kişiyi ya, ağır yaralamış oluyorsun. kötü diyerek atlatamadım. bu ırkçı olur. O zaman bazı Filistin, kötü Filistinler de vardır. Diyerek... şey yapalım mı? Açıklama yapılmamış. Onun için spekülasyon, atış serbest. Peki şunu nasıl açıklayacaksın? Aybaşı sendromu mu? <gülüyor> Hayır. Bir, yani bir İsra... aybaşı durumu var çünkü. İsrail her onları aybaşında teslim ediyormuş da. Ha, Ben ben onu söyleyeceğim ha, sandım. Yok. yok on, peki o dursun şimdi pakette. Ee, bir İsrail askeri bir İngiliz barış aktivisti olan Tom Herndall'ı Kasıtlı olarak öldürmüştü 2003 yılında. Hı hı. Vurup öldürmüştü. Taysir Haybadındaki kişi. 6 yıl 8 yıllık cezaya çarptırılmış. Bilinçli olarak birisini öldürmek suçundan 8 yıl. Neyse hı hı. hafif diyelim. Ama şimdi serbest bırakılmış. Buna ne diyorsun? 2 yıl daha varken o verilen hafif bulunan cezaya rağmen İki yıl mı? Evet, i̇ki yıl serbest bırakılmış. Evet, i̇ki yıl erken. Askeri bir mahkeme. iyi halinden dolayı mı? Söylemiyor. Herhalde Yalnız hali. Ö öldürülen e aktivist barış aktivisti Tom Herndl'ın e kız kardeşi ya da ablası hem öfkeli hem de şoke oldum demiş. Yani zaten bu ceza ceza mıydı bilemiyorum. Kasten adam öldürme. Ama şimdi de iyi halden herhalde serbest bırakılmış. Buna karşılık iyi halden asla iyi hal göstermediği için serbest bırakılmayan 24 senedir yatırılan Mordecai Vanunu var. Mary Maguire'da Shalom diye biten bir açık mektup yollamış İsrail halkına ve daha fazla buna katlanmayınız demiş Mordecai Vanunu'nun. Ee, korkunç bir şekilde e, tekrar hapse atılması yakında e, serbest bırakılacağını umar ve bütün e, umudumu Yahudi ve İsrail e, insanlara ya, Yahudi ve İsrail halkına bu Morde hayvanının bütün hikayesini yazmış Nobel ödülüne de aday gösterdim kendisini. Dünyada hı hı. bunun kadar barışa hizmet etmiş çok az insan vardır diyor. Mary Corrigan Maguire'da kendisi 1976 Nobel barış ödülünü alan. Bir, Kuzey İrlanda'da barış sağlamakstaki katkılardan dolayı kitapları var. E, ve bırakın artık özgürlüğünü verin. İsrail hükümetine baskı yapın ve onu bırakın İsrail'den gitsin çünkü bu kadarı artık hiçbir şeyin kabul edemeyeceği vicdanın bir durum diyor. Yani e, hakikaten İngiltere'de Strolv'un ve MI5'ın e, yapmış oldukları daha yani açıklamalarla girip adalet haberleri devam ediyor. Bir tane de Guardian da var. Şimdi sen söyleyince çağrıştı işte, İsrail konusuna girince. E, Kudüs'te bir sevişme hikayesi. gördüm mü onu bilmiyorum. Gördüm. Çok acayip. Ee, oradaki olayda da kısaltacağım tabii olayı. Ee, olayda da şöyle bir şeyler olmuş. Ee, bir e, Doğu Kudüslü Arap e, İsrail vatandaşıyla e, bir Kudüslü Yahudi İsrail vatandaşı kadın tanışmışlar ve sevişmişler. Buraya kadar her şey normal. E, bu tanışma ve sevişme e, sonrasındaysa şöyle şeyler yaşanmış. Kadın Adamın Arap olduğunu öğrenmiş. Kadın adamın Arap olduğunu öğrenince e, gitmiş ve polise başvurmuş ve bu bir tecavüz demiş. Ardından mahkeme 2008'de yaşanan bu olayla ilgili açılmış, başlamış. E, ve mahkemenin verdiği sonuç şu. Kendi Yahudi gibi tanıtarak e, cinsel ilişkiye girdiği için adam e, bu durumda kadını aldattığına ve bu durumda bunun tamam normal bir tecavüz olmasa da kandırarak tecavüz. ...olduğuna karar vermiş ve 18 ay... ...hapis cezası vermiş. Ee, şimdi bu... ...normal mi sayılır bilmiyorum. Bana hiç normal... ...gelmedi açıkçası iki açıdan. Birincisi... E, ...Guardian'da... ...avukatının söyledikleri var ki bence hakikaten... ...üstünde durulması mümkün. Ee, eğer bir Yahudi ismini... ...değiştirerek Müslüman bir kadınla ilişkiye... ...girerse ceza alır mıydı? Tabii ki hayır. Diyor. Ki burada bir... ...ayrımcılık ve e, etnisti... ...üzerinden alacağınız cezanın değişiyor... ...olması gibi bir ihtimalden bahsediyor. Çok hoş olmayan bir durum ve tabii bir de şöyle de bir şey var bir Arap'ın e, İsrail'de bir Arap ismi ve Arap kıyafetleriyle e, zaten gezebiliyor olması ya da e, işte bir kadınla birlikte olabiliyor olması diğer insanlarla sosyalleşebiliyor olması ihtimali herhalde eksi dokuz falan. E, böyle böyle durumlar ama bunların hepsi yine normal dediğimiz şeyin parçaları içinde belki daha sonra bir rapor çıkar işte daha az. Beyaz fosfor gibi daha az ceza Falan gibi bir şey de olur ya Kadına da hayran kaldım doğrusu yani Adı açıklanmıyor galiba Onun nedense Bütün hikayede Kadın Önce yatıyor Sevişiyor adamla ondan sonra da ha, Seviştiğim adam bu, bu bana Bu bir Arap'mış Zevk veren adam bir Arap'mış O zaman cezalandırılmalı diyor Bravo Etik olarak da çok yerinde bir yere ulaşmış olduğunu dünyanın gösteriyor nokta olarak sevgilerimizi sunuyoruz hepsine. Orta Doğu'ya barış geleceğini ben sana söylemiştim zaten. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete'si onun saat 9.43'te tekrar birlikteyiz. Biraz da bu ülkeden haberlere bakalım çok fazla haber yok ama... Mesela şey hikayesi üzerinde duruluyor çok. Hep aynı senaryonun uygulandığı terörün hep aynı yerden vurduğu mesela. Zaman gazetesinde öyle bir şey var. Hakkari'de de iki yılda altmış 64 kişinin öldüğü. Bu arada vuran şeyin terör e, olmasıyla ilgili de sürekli her şey terör diye olmak çok doğru mu emin değilim. Çünkü evet. e, yani terör dediğimiz şey e, halk arasında panik yaratmak üzere yapılan eylem cinsi. gibi bir şeyse her e, bunlar sivil saldırılar değil. Bu suç olduğu, kötü olduğu, korkunç olduğu gerçeğini değiştirmez ama adı o, o propaganda dan çıkarıp işi biraz daha aklı selimle görmekle ilgili bir sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Bu fiilin o yüzden söyleyeyim dedim. Evet yani Zaman Gazetesi'nden Mustafa Gürlek ve Göksel Gencin haberi şey e, Hakkari'de iki yılda 64 kişinin öldürüldüğü Çukurca Hantepe'de son olarak ...askerlerini öldüğü, aynı bölgede yaşanan baskınları gündeme getirdi bu son baskın diyor. Ve e, son iki yılda Ak Tütün, Gediktepe, Hantepe gibi yerlerde 27 büyük saldırı gerçekleşmiş. Yüksek teknik donanıma sahip olmasına rağmen üçüncü taktik tümen komutanlığı... ...64 şehit verdi diyor. Demokratikleşme adımlarıyla aynı döneme rastlayan baskınlarda... ihmal iddiaları tartışılıyor diye de bir yorum getirilmiş. Hı hı. Fakat e, bu Hantepe'de 6 askerin hayatını kaybettiği özel birliğe yönelik saldırının altından da istihbarat zafiyeti çıktı diye bir e, haber daha var. Fikret Karagürt'ün haberi taraftan taraf gazetesinde. Hantepe'de 6 askerin hayatını e, kaybettiği bu şeyde özel eğitimli birliğe yapılan PKK saldırısının ...günler öncesinden bilinmesine rağmen... ...önlenemediği ortaya çıktı. Burada büyük... ...artık isteseler de... ...önleyemeyecekleri gibi bir... ...sonuç mu çıkarmamız lazım? Bilmiyorum. Yani zamanın haberi... ...birliğin donanımı yüksek olmasına rağmen... ...termal ka kameralar çalışmıyordu. Sansörler sensör ya da... ...faaliyette değildi. Uzaktan kumandalı aydınlatma mayınları... ...devreye girmedi. Helikopter desteği de... ...geç geldi diyor. Bunun tamamı aynı... Hı hı. durumda olmuş İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de bu iddiaları bu vahim aslında iddiaları doğrulamış durumda yani iddiaya göre MIT Emniyet ve Askeri İstihbarat 8 Temmuz'da Çukurca'daki birliğe eylem yapılacak uyarısı yapmış Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlere ilettiği notta 60 kişilik grubun sayısını da veriyor saldırısı için görevlendirildiği bilgisi var Ama hiçbiri yapılmamış. Bakan da doğruladı. Altı plan ortaya çıkarılmış. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nden üst düzey bir yetkili adı verilmiyor. Gene istihbarat birimlerinin saldırı olabileceği yönündeki uyarılar üzerine son iki haftada yedi ilde bir dizi operasyon düzenleyerek 80 kişiyi gözaltına aldık diyor. Ama durum bu. Oluyor böyle. Öh. Evet. Yani diyecek çok fazla bir şey bulamıyorum çünkü bu konuda o kadar çok haber çıkmaya başladı ki e, mevzunun ne kadar iyi eğitimli bir orduya sahip olmakla ne kadar çok donanımı olup ne kadarını kullanıp kullanmadığıyla alakalı olduğuna dair denklem gittikçe sen kuvvetleniyor ama konu bu değil. Konu bu değil. Yani, yani. konuya terör dersek o zaman konuyu böyle konuşmak mümkün oluyor ama konu terör değil. Konu e, Türkiye'de birilerinin birileriyle ilgili bir şeyleri tasarruf sahibi hissederek yapabiliyor olması ve bunun sonucunda ortaya çıkan koca bir tepki yığını ve bir de tabii yani savaşın bitmemesini istemek bundan ne mağlanmak ya da nasiplenmek ne dersek diyelim böyle bir şeyi de düşündürmüyor değil tabii. Yani pek bir savaşı bitirmeye yönelik bir şey görüyor musun yani? Yani herhangi bir irade demin yapıyor. saydığın e, sensörlerin çalışması, helikopterlerin kalkması ve bilmemlerin uçması ve bilmemlerin pıtması falan durumunda olacak olan anladığım kadarıyla şu e, ölmüş olan askerler ölmemiş olacaklardı bu iyi bir şey başka birileri ölmüş olacaktı bu iyi bir şey diyemeyeceğim e, ve sonuç olarak e ne olacaktı yani ertesi gün yeni bir saldırı ve o saldırıyla ilgili pıtlar çalıştığımı tıklar oldu mu falan diye devam edeceğimiz bir hikaye çözüm değil bunların hiçbirisi evet çözüme eee İşte çözüm olmaması da ayrıca bir avantaj yaratıyor olabilir bazı e açılardan. Yani... Statiko dediğimiz böyle bir şey değil mi? Otuz senedir bir şey devam ediyorsa e bu otuz sene içinde bununla yaşayan artık bununla birlikte var olmuş olan birileri de vardır herhalde. Evet yani çok ayrıntılı bir analiz yapabilecek durum ve zamanımız yok ama durumda değiliz ve zamanımız da yok ama Yani büyük bir rant imkanı yarattı. Muhakkak bu 30-25 yıldan fazla devam etmekte olan savaş durumunun ve kimsenin de böyle Yani bitirdeki... akıl fikir diye bir şeyin artık hiç bahsedilmediği bir şey ısrarla döneceğim ama gerçekten içinde olduğu için döneceğim. Bu Heronların mesela şimdi bütün haberleri o küfürleri bilmemleri unuttuk. Türkiye'nin kendi... insansız hava araçları İHA'larını yaptığı haberlerini bilmem neydi unuttuk. İsrail'le ilgili söylenen bütün o höt zöt dört, dört durumlarını da unuttuk. Tuk tuk dediğim e, medya, Türkiye medyasından bahsediyorum. Çünkü şunu söylüyor mesela şimdiki haberlerde. Yani bu genel dil. E, son Heron uçakları ay başında Türkiye'ye teslim edilecek. 4 Heron uçağı, yer istasyonları data linkleri, bilmem ne teçhizatı falan filan 1-2 Ağustos'ta Batman'da olacak. İsrail anlaşma kapsamında 6 Heron'u Şubat ayında Türkiye'ye teslim etmişti. İnsansız hava araçları Heronların terörle mücadele için istihbarat toplamada büyük önemi bulunuyor diyor. E biz zaten bunları en azından mesela son skandalla öğrendiğimize göre 3 yıldır kullanıyoruz. Evet. Neyse geçiyorum. Bu arada İsrail donanmasının gemi baskınından sonra kısa süre aksayan teknik destek hizmeti de normale döndü. Neydi bu hatırlayalım. İsrail'i teknisyenler terk etmişlerdi. Ve Türkiye bunun üzerine bir teknisyen heyeti oluşturup yollamıştı İsrail'e işi öğrensinler diye. Şimdi o iş normale dönmüş. İsrail'i teknisyenler geri dönmüş. Bütün o afra tafra karşılıklı atışmalar falan bunların hepsi cepte. Turistler de geliyor, her onlar da geliyor. Dört uzman şu an Türkiye'de. E, turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili tehlike, zar Türk binler de kalktı. Yani bütün bu oyunun içinde... E, Danışıklık olmadığını söylemek bu hiç hükümeti falan değil oradan devlete hedef falan bir açıklama çünkü e, benim en azından kısa da olsa hayatım gördüğüm hükümetlerin hemen hemen hepsinin yaptığından farklı bir şey yapmıyor. Şu hükümette e, danışıklı bir dövüşün içinde taraflar birbirleriyle eğleşip milyarlarca doları alıyor veriyor silahlar bilmem ne işte böyle bir takılmaca durumu burada bize düşenle ona bakmak lazım ki e, görünce çok güzel olmuyor. Evet çok hiç iç açıcı olduğu söylemeyecek bir durumdan bahsediyoruz. Bu dağlıca saldırısında hayatını kaybeden Er Mehmet Cücüğ'ün ailesi de baskından 11 gün önce gerçekleşen o görüşme vardı ya, Her Heron'u düşürelim ya da koordinatlarını hı hı. bizimkilerden çok kaybediyorlar diye PKK ile ilgili o da Fıratçı, Üsteğmen Fıratçı, Yarbay S. Çakmaklı ve tu, tu Amiral A. Sevim arasındaki görüşmeyi hı hı. yargıya taşımış. Su, suç duyurusunda bulunmuşlar. Bu iki buçuk yıldır devam ettiği söylenen ve bir türlü tamamen bir yılan hikayesine dönmüş olan bir soruşturma ya da soruşturma diye vurgulamakta gerekebilir. Onunla ilgili suç duyurusunda bulunmuş böyle de bir gel gelişme olmuş. Bundan da hiçbir Bugün de var yok mı yok. diye baktım ama Bugün kendisi vermişti Onu da bile görmedim galiba Dikkati çekecek bir şey yoktu Basın ilgilenmiyor bu meseleyi. yani Medya Kesinlikle ilgilenmiyor ee, Yani mevzu şu andaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kademesi e, Komutası bilmem ne değil Mevzu şu andaki hükümetin e, Nasıl bir hükümet olduğu değil Mevzu bir sistem sorunu Sistemik evet. bir sorun ve bunu anlamadıkça ya çünkü bir yandan da şöyle bir şey var gözden kaçırmak çok kolay değil sürekli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili tonla haber okuyabilmek ve eleştiril haber okuyabilmek bu ara mümkün hale geldi çeşitli gazetede bu iyi bir şey çünkü şu ana kadar ağzını alsan zaten ardından biberi e, veriyordun bu iyi bir şey ama bunun yanında e, en nihayetinde mevzuyu getirip e, şu anki kademe ideolojik sorunlar falan filan gibi bir yere yaklaştırmak Eblehçe olur herhalde. Ve çok sığ bir yaklaşım olur. Şimdi mesela en ağır fotoğraflardan biri de yani metaforik anlamda kullanıyorum ama gerçek fotoğraflardan da görmek mümkün. Tıpkı Iraklı kadınların durumu gibi şu yani. Van'daki PKK saldırısında ölen Serdar Yeşilyurt, Adana'da toprağa verilmiş. Yoksuz çocuklar savaşı diye sürmenşetten veriyor Taraf Gazetesi bu haberi. E, hakikaten insanın takatini zorlayan haber türlerinden biri bu. Eleştirel anlamda söylemiyorum içerik açısından. belediyenin talimatıyla gece yarısı ilçedeki bir mağaza açtırılmış. Neden? Giyici tören için giyecek elbisesi yokmuş çünkü ailenin. Giydirilmiş. Çukurca'da yaşamını yitiren uzman çavuş Turgay Yılmaz'ın cenaze töreninde de benzer bir manzara. Çiftçi olan baba Abdülkadir Yılmaz törene yırtık ayakkabılarıyla gelmişti diyor. Gerçekten hiç kolay bir şekilde telaffuz edilecek bir şey değil bu yani bir yandan tabi yani o... belediyenin e, çok hamiyetperver olup sağ olsun yarısı dükkanlar açtırıp gömlek alıyor falan olması iyidir diyebilir miyiz emin değilim çünkü bunların hiçbirisi en nihayetinde şu ana kadar niye gömleği yok diyor açıklamadığı gibi niye hep gömleği olmayanların oğullarının ölüyor olduğunda açıklamıyor falan filan evet yani Fakir babanın fakir oğluydu. Yani iki çocuğundan birini kaybeden çiftçi Abdülkadir Yılmaz sağ ayağını siirtik güçlükle ayakta duruyormuş. Filan çok ağır manzaralar yani gerçekten. Ve sadece öyle 12 Eylül için ağıtlarla o, o, yetmiyor yani ee, Yani bu 12 Eylül aağıtlar vesaire kısmı ile ilgili gerçekten hani e, gittikçe artanda bir, bir yandan e, saçma sapan polemik devam ediyor kimin ölüsüne kim ağlayabilir kimin ölüsüne kim ağlayamaz Kim kime ait falan gibi böyle garip bir e, karşılıklı top oyunu var. Bunların hepsi hakikaten şimdilik herhalde çok fazla karambolin içinde kalacak, ses çıkarılamayacak ama daha sonra acısı çıkacak olan tartışmalar gibi geliyor bana. Gerçekten niye böyle oluyor bilmiyorum. Bu arada bari iyi birkaç tane şey de var kötülerin yanında. Onlara da söylemek belki mümkün ama kötülerden başlamak gerekirse. Dün ve dün aslında iki tane haber vardı ki bence gerçekten çok tatlı hükümet Kanada açısından biri. Kamer Gencin, dün başbakanla bir adet çelenk bırakmaya çalışmasıydı. Mevzu gerçekten anlamlı, anlamsız Kamer Genç falan gibi faktörleri bir kenara bırakırsak. başbakanla milletvekili Kamer Genç geldi ve arabasında arka koltuğunda bagajına doğru sıkıştırılmış bir adet siyah çelenk vardı. Başbakanlık korumaları milletvekiline almadılar içeri. Bu bence normal. Daha doğrusu normal dedim Türkiye şartlarında normal. Karşı, Vatandaşlar da giremiyor. Vekilleri de giremiyor. Oralar öyle Allah'lık yerler. Girebilmeniz. Ama işin ilginci şöyle bir şey oldu. Arabayı durdurup diğerleri tartışırken kamer gençle korumalardan bir tanesi arka kapıyı usulca açıp çelengi kapıp kaçtı. Yok canım. Nasıl? Olm yok? Yapmamıştır. Yaptı. Kamera vardı yani. Hani yoksa ben de nereden bileceğim bunu. Gözümle gördüm. Bunu yaptı. Sonra zaten Kamer Genç baktık çelengi kaçırılıyor. Hani bunları komik diye de izledim çeşitli televizyonlarda. Meşrebine göre televizyonun değişiyor. Hani Kamer Genç'in yine şakacı hali ho ho havasında da verilebiliyor. Daha ciddi ne yapıyorsunuz diye de verildiği yerler vardı. Neyse. bağımsızdı şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili evet, değil mi? Evet ya yani hakikaten Kamer Genç üzerinden bu haberin oluyor olması bir faktör. Eğlenceli tırnak çıkılmak için ama e, olan şey bildiğin hırsızlık. Adamın arabasını açıp içinden çelengi kapıp kaçan başbakanlık korumalarından bahsediyoruz. Küfürleşmeler falan filan sonuç olarak ne kamer genç içeri girebildi ne çelengini alabildi. köz köz gitti. Bu bir hikayeydi. Bence bu hikaye e, demokratikleşme dediğimiz zıngıltıyla ilgili başbakanın arada konuşmak yerine düşünmeyi de düşünmesi gerekebileceğine der. bir öneri getiriyor. Bana kalırsa... E, Bir diğeri ise e, dün gerçekten ırkçılığın tillağı diyebileceğimiz sözleri de duymak mümkündü Kürşat Tüzme'nin ağzından. Bu bayrağın altında yaşamayı kabul etmeyen şerefsizdir, onların uzantısı da şerefsizdir, şerefsiz falan diye devam eden böyle bol şeref ağzı dolduruyor kelime ondan herhalde dediği bir konuşma yaptı. E, yani ne demek istediğini anlayamadım ama doğrudan BDP'yi ve milletvekillerini hedef alıyor olması üzerinden... Yani Kürşat Tüzme'nin Rize'deki şu belediye başkanı işte ikinci karılarımızı Kürt alalım diye özetleyebileceğim konuşmayı yapan adamdan ne gibi farkı var niye ihraç edilmez niye disiplin kuruluna verilmez bilmiyorum. Yaptığı konuşma düzden korkunçtu ve savaş dışında hiçbir şeye yaramayacak olan bir konuşmaydı mesela. Zaten. Ondan önce de zaten Vahit Bey var yine AKP'li milletvekili o da her şey Kürtlerin eline geçiyor aman tanrım falan dedi. Olay patlayınca şimdi. Ya ben o anlamda demedim ki mesela Laz'lar da her tarafta Karadenizliler müteahhitlik de yapıyor onda bunda bunu da ele geçirdiler. Kürtler de öyle Türkler de uyansın yapsın diye dedim diyor. Bunları da etnik milliyetçilik saymıyoruz Yok ırkçılık ya. saymıyoruz. Yani Bütün bunları ya herhalde bir yandan görmek lazım Zaten nem de yüksek <gülüyor> Yeter diyorsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Taş atan çocuklarla ilgili yasa evet, meclisten o iyi, geçti O güzel bir şey yani, yani güzel diyelim Çok muazzam eksiklikleri var tabi Ama da bir adım ve terörle mücadele kanununda Bir değişiklik olduğuna göre Bu 2006'da çıkan e, garip yasalarla ilgili Bunu olumlu saymak lazım değil mi Evet Yetmez ama evet konulu İkinci, İkinci konu aynen öyle yani Ben de öyle düşünüyorum IMF'de Haiti'nin Kredi borcunu silmiş yetmez ama Evet Bu da bence uluslararası alanda Önemli en ağır borçlardan Birine sahipti deprem sonrası Tamamen yıkılmış durumdaydı ve Bunu yapmak için 6 ay 7 ay Beklemesi de inanılmaz bir şey IMF'nin. yetmez ama çüş Diyebileceğimiz bir durum Ama evet yani Yüz binlerce kişinin öldüğü ve Taştaş üstüne kalmadığı bazı şehirlerde bir deprem insanın yoksulluk haberleri gene. Bir de latif bir haber var Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürüksel temsilciliği. <gülüyor> Onun öyle olup olmadığı belli değil. Çok özet artık saat 10 olduğu için şu şekilde oluyor mevzu. Hatırlayacaksınız Avrupa Sosyalistlerinden Kim demişti? Hannes Voboda. Ha, Voboda demişti. E, demişti ki ya bu paketi desteklemesi lazım CHP'nin. E, burada demokratik maddeler var demişti. Bunun üzerine CHP'den e, zehir zemberek bir mektup gitmiş. Sosyalistlere Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalist gruba. Kader Sevinç imzalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Brüksel temsilcisi. Yani demediğini bırakmayan, e, milli hasletlerimize e, sadık ve sahip çıkan Önemli ve Türk'ün sertliğini ve gücünü gösteren bir mektup yazmışlar da içerik açısından galiba bir miktar sıkıntılıymış. Türkiye'deki demokratik güçlerin gerçek mücadelesine açıkça ve skandal şekilde saldırı. Demokratik güçler mi? Kim onlar? CHP mesela demokratik güç? Hı hı. Hı hı. Ee, tabii. İlle Baykal ille Sol. <gülüyor> Hayır artık Kılıçdaroğlu zamanı. Beyoğlu'nun rantını birlikte yiyeceğiz. Ee, ya bunların hepsi şaka kısmı tabii ama yani CHP'nin şu ana kadar son geçtiğimiz e, hadi geçiyorum bütün pa parti tarihsel 1920'ler falan filan hikayelerinde e, son 7-8 sene içinde demokratikleşmeyle ilgili desteklediği ya da ortaya attığı ya da savunuculuğunu yaptığı ne var diye ben bilmiyorum. Neyse Avrupa Sosyalistleri çeteresini tutuyordur da e, Avrupa Sosyalistleri de cevap vermek için şeye bakıyormuş. Şikayet etmişler yani. Hemen bu, bu değişsin demişler ve siz de... E, Bu ne totaliter hükümet mi faşist hükümet mi ikisinden biri ya da üçüncü bir buna benzer kelime. Ee, sağ kanat ve otoriter hükümeti heh. destekleyen söz konusu açıklamadan kaynaklanacak yanlış anlamaları düzeltin demişler. Yani sağ, yani bu solcu ve sağcı zaten bayılıyorum kelimeleri ama e, olma durumunu herhalde e, takım tutmak gibi düşünüyorlar değil mi? Sağ kanat totaliter hükümet burada hükümetle ya da muhalefetle ilgili değil. ...bir maddeler ve bir maddelerin... ...Türkiye'deki yansımalarını konuşuyor olmak... ...daha siyasi olurdu ama... ...evet yani anayasa paketi... ...Avrupa Birliği içinde ...Türk vatandaşları için önemli önemli demişti... da hatırlatmak evet. için söylüyorum... ...Türk halkına daha fazla demokrasi ve... ...özgürlük seçeneği sunuyor... ...bu reform Türk halkına... ...büyük kazançlar getirecektir çünkü... ...ben büyük yeni, olduğuna katılmıyorum ama... Evet, ...kazançlar olduğunu rahatlıkla söylemek... ...yeni özgürlükler mümkün. getiriyor... Bu özgürlükler kapsamında yargı ve asker de var demiş. Dolayısıyla Türk halkının kazançlı olacağına inanıyorum. Demokrasi yolunda çok büyük bir adım demiş. Burada atılı... Göreceli olarak farklı evet. şeyler düşünmek mümkün olsa da söylediği şeyin perspektifiyle ilgili bir hata olduğunu söylemek evet ama kolay yetmez. değil bence. Sokodanın ee... lafı da. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bütün bunlar olduğu zaman tabi Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalistler bir afallamışlar. Tabi bu konun daha fazla ilgileneceği bir konu olması Avrupa'daki sosyalistler tarafından bence hayırlı ama velaki şimdi cevap vermek için bu CHP genel merkezinin bir mektubu mu yoksa CHP e, Avrupa ofisinin. Brüksel ofisinin bir mektubu mu onu anlamaya çalışıyorlarmış belki, ona göre cevap vereceğiz demişler. Belki demişten. kader sevinçin kendi kişisel. Bence şeyi... kader sevinçin üstüne kalabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim dediğim doğru çıkabilir yani. Bence evet ya o, o mu yazmıştır bilmiyorum ama üstüne kalmış bulabilir mektubu. Çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun çıkıp evet bu bizim CHP Genel Merkezi MYK'sının e, mektubudur demesi durumunda zaten çok hoş olan mektubu. ilişkiler daha da hoş olabilir Avrupa Parlamento sosyalistleriyle CHP'liler arasında. Neyse bunlar sorun değil. Sonra, Vatan sağ olsun. Sor bakalım Kemal Bey'e. Onun haberi var mıymış yok mu? İşte Kemal Bey daha cevap vermemiş. Verince cevap bizde sosyalistler bir de tabi sosyalistlerin e, polemik geleneğini unutmuş gibi görünüyor CHP. Hakikaten Böşer yazdığınızda e, bir o kadar da cevap Almak gibi sıkıntıyla karşı mu? karşıya kalırsın. Hiç biliyorlar mıydı şimdiye kadar? Yani nazik olmaya çalışıyorum <gülüyor> gidere yak ama hiç izin vermiyorsunuz Ömer Bey. <gülüyor> Yaz sıcaklarındandır kusura bakmayın hemen gidelim. Çok rutubet var gerçekten. Evet şeyle delikle bitirelim George Clinton. Bu funk müziğinin ünlü simalarından kurucu elemanlarından. Baş Mimar P Funk grubunun ve Funkadelic'in Funkadelic'in hem parlament hem Funkadelic gruplarının 1970'lerde ve 80'lerde ayrıca da solo çalışmalarıyla çok iyi bilinen birisi. Onun doğum günü 1941'de e, ve oradan da duruma da uygun düşeceğini düşündüğüm Hı -hı. bir şarkı başlığı seçtim. Cosmic Slop Yani kozmik bir böyle kainata ilişkin bir çamur gibi bir şey. Karışım, çorba. Kozmik Durma. çorba. <gülüyor> kozmik çorbayla bu işi bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 찍갔을